vakbuduyun Allahla kubba iqtin ve ferdi elkarbana ante muktedir ve kulla tüyem binin ve kül nasiletin lütfen güzelim bii elahvaluten hazir alhamdulillahın bilalim ve A'la Seyyidil Murselin Muhammedin ve A'liye Kıymetli kardeşlerimiz İhlas kitabından devam ediyoruz. Terhib-i Terhib hadis-i şeriflerinde bir, bir arz sonra birkaç hadis-i şerif sonra Perşembe geceleri devam ettim. Uzun hadis-i şerif gelecek ve böylece İhlas kitabı birkaç ders içinde bitecek inşallah. Ondan sonra sünnet kitabı yani kitaba sünnete ittiba, el-sünnet ve cemaatin önemi hakkındaki hadis-i şerifleri hafız mücridi hazretleri bizlere açıklamış oluyor. Bismillahirrahmanirrahim Şehri bin Havşeb bin Şehri bin Hafşa Hazretlerinden rivat ediliyor. O, Anne Abdül Ganim, Abdurrahman Ganim Hazretlerinden e, rivat ediyor. Ganim de olabilir. Abdurrahman ibn Ganim de olabilir. İsimler tevkifidir yani illa değişebiliyor çünkü özel isimler ibareye benzemez kale bu eee Abdurrahman İbn Hun dedi ki ne zaman ki girdim mescidel el Cabiyet'e Cabiye'nin mescidine Ene ben ve Butrda Abu Terdaide Abu Terda da beraberimdeydi diyor. Bu zat Ebut Terda meşhur sahabe demek bu zat da en azından tabiinden oluyor. Cabiye Şam'da bir yer Oranın e, mescidi. Evvelce böyle bir, bir ilçede, yani bir beldede, bir köyde üç mescid, 5 mescidi yoktu. Onun için böyle Cabiye Mescidi, yani Oranın mescidi deyince tek yerde toplanıyordu insanlar. Onun için işte şimdiki gibi şey değil yani. Ne diyeyim sana? E, efendim desen ki, işte Malazgirt Mescidi. Şimdi de Malazgirt'te kırk tane çıkar. Yani amaçla o zamanlar tek mesut olduğundan e, oranın mescidi tek yer. E, meşhur olduğu için belli. Oraya girdik diyor. Ben ve Ebu Derda El feyna bulduk. Kimi ubadete binez samiti radıyallahu anh, büyük sahabi. Ubadete bin Samit Hazretleri'ni bulduk. Feheze <gülüyor> yakaladı, tuttu bir emini benim sağ elim bir şimali sol eliyle yani demek o solundaymış. Onun böyle elini tuttu. Ve şimali Ebu Derdi Hazretleri'nin sol elinde tuttu bir yemini sağ eliyle. Demek Ebu Derdi Hazretleri de bu tarafındaymış. Bunun sağı onun soluna geliyor. Yani ikimizin hani böyle olur ya iki kişinin elinden tutarak yürürler. Böyle yürüyoruz. Fekaraj'e çıktı yemişi yürüyor beynene yani aramızda yürümeye başladı. Ve biz Evet. Nenteci. Böyle sessiz sessiz konuşuyoruz. Yani kendi aramızda. Vallahi Allah alem daha biliyor. Bima o şeyler ki netenaca. Yani biz sessiz ne konuştuğumuzu Allah biliyor. Falan. Orada sanki konumuz yani neydi onu artık açıklamıyor. Allah biliyor diyor. Biz diyor. Neler konuştuğumuzu diyor. Efendim fakale dedi Ubâdetübnü samit Radıyallahu Hazretleri, Ubâde Hazretleri büyük sahabi. Dedi ki bize Le'in ta'ale eğer uzarsa büküma sizinle alakalı umrun, ömrünüz uzarsa yani biraz zaman daha yaşarsanız evet hadi küma ikinizden biri yani bir küma ikinize yani hadi ikuma ikinizden biri evtila küma ya da ikinize de ikinizin de ömrü uzarsa ya birinizin de ömrü uzarsa letuşi kâanni letuşi kâanni yani çok yakın olacaksınız şeddeli letuşi kâanni yani pek yakın olacaksınız ki aya Göreceksiniz. Kimi aracü bir adamı mintebecil Müslümin, Müslümanların orta sınıfından yani kastediyorum insadı kurra'il Kur'an. Kur'an okuyanların böyle orta yani genel manada Kur'an okuyan hafızlardan falan göreceksiniz. Böyle Kur'an ki alelisan Muhammedin sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanı üzere en nazili gizlidir yani. En nazili inmiş alel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dili üzere İnmiş olan Kur'an'ı işte güzel okuyanların vasatlarından bir adamı göreceksiniz. Kur'an'ı okumuş ve Adem efendim e, tekrar etmiş e, Hu Kur'an'ı yani hıfzı kuvvetlensin diye bir daha okumuş, bir daha okumuş, bir daha okumuş hafızlığı güçlendirmiş, kuvvetlendirmiş ve ebda açıklamış Hu Kur'an'ı yani Kur'an'ın manalarını kendine izhar etmiş. Yani Kur'an'ın manalarını da öğrenmiş. Sadece hafızlıkta da kalmamış. Fe halle helal saymış helalleri o helallerini. Yani ve harame haram saymış haram ve haramlarını. Kur'an neye helal dediyse inanmış. Hani haram dediyse inanmış. Yani demek ki Müslüman ve nezele durmuş. Inde menazilihi Kur'an'ın durduğu konaklarında durmuş. Yani Kur'an'ın durduğu konaklarında durmuş. Efendim işte helalını bilmiş, haramını bilmiş. Kur'an'ın durduğu yerlerde durmuş. <gülüyor> Dur dediği yerlerde durmuştur. Mesela içki içme, kumar oynamaz, zina etme, faizleme, yalan deme, gıybet etme. Kur'an'ın konakları var. Efendim dur dediği yerler var. Oralarda konaklamış, duraklamış falan. E, bu ne demektir? E, bu kişi zahiren e, Kur'an'ı güzel okuyor. İmanı tamam, helal naramına inanıyor. Ve efendim e, dur dediği yerlerde durmasını da biliyor. Böyle bir adamı yakın zamanda görürsünüz. Yani o dönem sahabe daha sahih. Tabi'in dönemi de, o artık demek istiyor ki, biraz yaşarsanız diyor, sizin ahir ömrünüzde çıkacak bunlar diyor. Sizin ahir ömrünüzde. <gülüyor> yani ne kadar yaşayacaklar da. İşte 20-30 sene içinde gibi bir rakama tekabül ediyor bu. Daha sahabenin ölmeden evvel göreceği şey yani. ömrünüz uzarsa görürsüz de demek? E bu derdi asarken görecek. Demek sahabenin daha bitmediği bir dönemde çıkacak demek. Bu adam Kur'an'ı güzel okuyor her şeyi tamam. Fakat la yahuru dönmüyor minu ondan. Yani orada hayrun gizli. O adamdan hiçbir hayır ve menfaat dönüş yapmıyor geriye. İlla ancak kemâ yahuru döndüğü gibi ne Rasul himâri eşeğin başı elme Ölü eşeğin başı efendim döndüğü kadar dönüyor. Yani ölü eşeğin başından sahibine bir fayda var mı diyor. Nasıl ki sahibi ondan eşeğe yük vuracak, bilmem yola koyacak, bir fayda alacak ondan. Ama ölmüş eşekse, başı tutmadı zaten, diğer yeri hiç tutmaz. öyle şeyin başından diyor, ne kadar fayda dönerse sahibine, bunun okuduğu Kur'an'dan da, yani işte el alını biliyor, aramını biliyor, her şeyini biliyor, manalarını biliyor falan filan. Bunun okuduğu Kur'an'dan da ona o kadar fayda döner. efendim, niye acaba meselesi var? İşte burada niye acaba meselesinde? Çünkü, efendim, bu kişiyi kitapları taşıyor ama, yani hafız olmuş, ha ayetleri biliyor ama amel etmiyor. Eşek ne yapıyor? Kur'an kemde ne diyor? Estağfirullah meselü lezine Hümmilü tevrat esmele miyihmilüha Kendilerine tevrat ezberletilmiş ve fıkı öğretilmiş olan o zamandaki hahamların durumu neye benzer? Kemesel-i Himar eşeğe benzer. Yahmilü taşör esfara. Çiftler dolusu kitap taşıyor. Kaç koli yüklemişsin sırtına? 50-100 tane kitap taşıyabilir eşek. Peki de 200 kitap küçük olsa. E, kitap taşıyan eşek neyse diyor bu Tevrat alimleri öyle olmuş. Yani ilk dönem Musa Seleman'a inananlara uyanları söylemiyor. İşte sonradan kitabı bozanları söylüyor. Bu adam da Kur'an'a aynı muamele yapıyor. Yani siz diyor biraz daha yaşarsanız ömrünüz uzarsa bak neler göreceksiniz. Böyle hocalar güzel. Sahabede tabiinde bu az bulunur. Böyle dediği. Ama demek tabiin tabakasında o tabiinden sayılmaz. Böyle bozuk adam da. Demek tabiin döneminde demek sahabenin ölmeden göreceği bir aşamada sahabenin son dönemlerinde bu tip kariler hafızlar türeceğini söylüyor. Ölü eşeğin başından sahibi fayda görürse ancak o da Kur'an'dan o kadar fayda görür. Ya ne demek? Amel etmediği için, ihlal sahibi olmadığı için allah Teala onu Kur'an nimetlerinden mahrum olarak mahşere haşredecek. Esas maksat tabii ki insanın e, amelinin bozukluğundan. Bir adam hafız ama o arada işte bir kadına baktı namelime. Şimdi bu adam bu duruma düşmez. İstiğfar eder. Tevbe eder. Ve zinaya düştü Allah etmesi. Bu da bir amel bozukluğudur. Kebair günahtır. Bu tevbesi var. Tövbe eder falan. Bu adam bu duruma düşmez. Burada esas anlatılmak ister. Ne biliyor musun? Riya için okuyor. Gösteri için okuyor. Şehveti kafiye. Gizli şehvet var. Açık şehvet olsa gider kadına baksa zina etse falan. Yine bir tövbesi var. Ama gizli şehvet çok ince bir şey. Onun fark etmediğinden tövbe de etmiyor. Gizli şehvet ne? İşte onlar şimdi anlatacak. Gizli şehvet adamın kalbinin derinliklerinde gizli. İşte bir makam yaptım, millet Allah dedi falan. Bir gösteriş giriyor. Gösteriş o arada bir vesvese kabiliğinden gelip geçse o da değil. Bu nedir? Baştan niyeti gösteriş için okuyor. Baştan niyeti, Görsünler, beğensinler, desinler. Tamam, ondan sonra menfaat da gelir. O mevlüdüne çağırır, o cenazesine çağırır. Aa ne güzel okuyor falan. Herkes çağırır, yemek yedirir falan filan. Şey, çay kahve içirir. Böyle de oluyor hafızlara, böyle itibarı var güzel okuyanlara. Şimdi onun için, Burada Allah rızasının dışında maksatlar dönüyor yani. Yoksa bu adamın imanı tamam. Ama ameli bozuk. Ama hangi bozuk? E günahsız kudu olmaz. Öbür günahları konuşmuyoruz. Kur'an'a gösteriş katıyor. Ve Riya için okuyor. Allah'ın Celle celal rızasını ve cemalini kastetmiyor. Onun için allah Teala bu adamı Kur'an nimetlerine mahrum olarak haşredeceğini bildiriyor. Yakında böyle adamlar çıkar diyor. Siz de uzun yaşarsanız görürsünüz diyor ve Adem-i Saham Hazretleri, Abdurrahman bin Hun Hazretleri ile Ebû Terda söylüyor. <gülüyor> Fe beyne tam o sırada keza tam biz kezalike o durumda işte konuşmaları yaparken iztilaa çıka geldi. Aleyna yanımıza şedda dubnefs. Şedda dubnefs büyük sahabe. Sahabe kaynıyor memleketi. bir mescide girmişler sahabe kainiyo. Dünyada yok şimdi bir tane. Şeftad bin Eus geldi. Şeftad bin Eus'te o badem Sami çok beraber bulunmuşlar. İsa'l-i de bile onların şeyi geçer. İkisi rivat ettikleri. Ses, zikirin, tarikat zikirleri de kapı kapatmanın delili onlardan rivat ediliyor yani. Efendim o zaman böyle kapıyı kapatın zikredeceğiz. Yani şerifler yaparken hani herkesi almamak kapı kapatmanın delili. İsa'l-i bu ikisi abiden geçiyor. Bu ikisi de e, Kudüs Mescidi Aksa'nın duvarının dibinde yatıyor. İkisini de ziyaret ettim elhamdülillah. Aynı mezarlıktalar. Hz. E, İsa aleyhisselam nazil olduğu zaman Şam'dan gelecek. O kapı açılıp girecek. Hemen onların kabrilerin üstündeki kapı. Kudüs'ün şimdi kapalı o kapı. <gülüyor> Hemen o duvarın dibinde. Resimlerim de vardı ama bilmiyorum. kabir şeriflerde belki de. Yani benim orada resmi olmayabilir de ben resmini çektik herhalde. Kabirlerin resmi var. Radıyallahu anh a. yine bak orada da beraberler. Hayatlarında da Câbiye Mescinde, Şam'da da Mubademi Samit'ten diyor yürürken diyor taksiye şeftali bir çıktı geldi diyor. Ve Avf Malik'in. Bir de Avf İbni Malik geldi. O da yüce sahabi. Radıyallahu Teala Avf İbni Malik. Çok hadis ravilere. Bu iki sahabe daha geldi. Fecelesna. Fecelesha. İkisi oturdular iley. İleyhne, bizim yanımıza. Bu sefer onlar da geldi, sohbete katıldı. Biz oturmuştuk, onlar da geldi, yanımıza oturdu. Oldu en az üç sahibi şimdi. Şedde Buterda var, af Halik var, Ubadem-i Samit var, Af-ıbni Halik, ubadem Samit var, Şeddat bin Eşfah, üç sahibi. Fekale dedi Şeddat'ı. Şeddat Hazretleri dedi ki, İnne ehvefe ma ehgâfu. Korktuğum şeylerin en korkuncu, Aleyküm sizin düzeniniz. Ey eyyüennâz. Ey insanlar, lema elbette öyle bir konu ki semiat işittim min sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ta işittiğim bir hadis var. En çok ondan korkuyorum. Yakulu buyuruyor. Mineşşevetil hafiyyet. Gizli şeyvetten korkuyorum. Daha ve şirki şirkten korkuyorum. Gizli şevet ne şimdi? Onu anlatacak. De i̇şte demin dediğim işte ekseri riya. Çünkü görünmüyor. Öbürü gibi canın işte yemek istiyor gidiyorsun yiyorsun. Canın işte bakmak istiyor, bakıyorsun seyrediyorsun öyle değil. Açık şevet onlar. Gizli şevet e, riyah yaptırıyor sana ama riyah gözükmüyor. Gizli şevet de şirkten korkuyorum. Rasulullah Efendimiz'in buyurduğu sözde böyle buyurmuştu. En çok sizin hakkınızda bundan korkuyorum. Ey benim ümmeti. Fakale dedi obadetü nusameti ve bu derde ayrıldı yalan mı? İki sahibi kalktı dediler ki. Allah Allah'ım gafra, gafranek yani gafra. Mağfiretini isteriz ama nafet bizi Arap'ı dediler. Dediler gevelim yakın değil miydi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak haber vermişti ne yapacağım? En ne şeytan muhakkak şeytan kad ye ise ümidini kesmişti en yorbede tapınılmasından. fi ceziret il Arap Arap yarım adasında Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğine yakın buyurmamış mıydı ki şeytan bu Arap yarım adasında artık kendisine tapılmasından. yani Allah'a bırakıp da putada tapsan şeytana tapıyorsun filede tapsan, inaya de tapsan, işte tağuti düzenlere de tapsan, ella ta şeytan. Şeytana tapmayın demedim hisse diyor Yasin Şerif'te. Yani aslında şeytana tapan çok az. Şeytana tapanlar 3-5 kişi çıkıyor işte. Bilmem ne diyorlar onlara. Şeytana tapanlar. E bu kadar dünyada şeytana tapan duyulmuyor ki. Ama kim Allah'tan gayrına tapıyorsa, şeytan ona o yolu gösterdiği için. Gerçekte hepsi şeytana tapmış oluyor. oncu asullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Arap Yarımadası'nda şeytana tapılmaktan şeytanın ümidini kesti artık. E peki bize böyle buyurdu. Sen de diyorsun ki Resulullah buyurdu ki en çok sizin şirkete düşmenizden korkuyorum. E peki zaten şeytanın ümidini kesti. Biz ne şirkine düşeceğiz? Evet. Şeytan ondan ümidini kesti. Sonra diyor ki madem ben bunları şirkete düşüremeyeceğim, bari ufak tefek günahlar yaptırayım. Şirke nazaran içki de ufak. Şirke nazaran ya yani şirk yavurluk kumarda oynaksın. Yani şeytan diyor adamın bir ne içkiye ne ala. Birine gıybet ettireceğim, ne büyük iş. Çünkü neden şirk yaptıramayacağım bili gestim diyor. Arap Yarımadası'cı. He sen de diyorsun ki ey insanlar hep ve o zaman İslamiyet ekseli Arap Yarımadası'nda şimdi de Arap Yarımadası'nda tabii genel Müslüman. Öyle birkaç milyon Hristiyan olması mümkün var orada 200 milyon. E şimdi bu nedir? E, bu hadisle bu şey olmuyor. Fe meşe ve tul Gizli şey evet. Fakat araf ne? Muhakkak biz anladık ha onu. Yani sen gizli şey evet, ne kastetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hiye şeyvatü'd-dünya. Dünyanın can çekici şeyleri olabilir mi? Minli ya kadınları ve şeyvât ya. Diğer canların çektiği. İşte başta kadın geliyor sonra işte atlar, işte hobisi olan için at hobisi var. Ve lenami ve var, ekinler var, Yani insanın beğendiği, sevdiği, bağlandığı işte şeyler bu şevat Min saatinde devam ediyor evlatlar böyle hatkan parabel altın gümüş tonlarca yığın paralar stok falan yani bunları mı kastediyor gizli şehvet? onu anladık diyorlar <gülüyor> Halbuki o da yani onu da tam e, anlatmış değiller mesela Başka bir hadis-i burada aynı numaranın altında bu mealedeki hadisleri cikrediyor. Gizli şehvet nedir? diye Resulullah sallallahu e, kendi e, zamanında sorulmuş tefsiri. Buyurmuş ki Yusuf bu bu acayip. Adam sabah oruçlu başlıyor. Fettar sonra canı e, su istiyor. yemek istiyor, bir şehvet, dünya, dünyanın can çekici ve hatta hanımıyla ilişki istiyor. Efeiftur orucu bozuyor. İftar gelmeden evvel. Tabii bu Farz oruçta Nafile oruçta bu o zaman kebağa çok at, işte 61 yükleniyor da. Kendi bilerek bozunca. Ramazan'da olduğu zaman tabii ki. Ramazan dışında nafile oruçlarda öğlene kadar, ceval vaktine kadar pazartesi, perşembe orucuna niyet ettin. E, öğlene kadar yani kuşluk, kaba kuşluğa kadar artık zevale yakın vakte kadar bozabiliyorsun. Ama yine bozmamak lazım. Canını yemek istedi, su istedi. Ancak bozatabilirsin şu sebeplerle beraber. Evine misafir gelir. Sen de ona ikram edersin. O da der sen niye yemiyorsun? İşte, ben oruçlayayım dememek lazım veya yani işte o da ısrar eder ya şimdi sen yemiyorsun ben senin önünde nasıl yiyeceğim? Misafirin iştahı kaçar. O vakit Ramazan değilse bir de öğlenden sonra değilse zeval vaktine kadar nafile oruçta bozma payı var. Onun için o girmez. Çünkü o e, sünnette de var. Var. Hatta sevap bile alır e, misafirine, ikramda e, onu rahatlattığı için. Ama o vacip oluyor tabii. Niyet ettiği için, bozduğu için tekrar tutacak on O gün tuttuğu sünnetiydi, nafileydi. Fakat bozunca vacip oldu. Oldu Ramazan orucu gibi onu kaza edeceksin Anladın? O ayrı bir şey. Şimdi gizli şehveti ona söylüyor. Tabii burada gizli şehvetten mana ekseri Ramazan olmasını düşünüyorum. Ya adam Ramazan'da Birisi dedi bize bir lokantaya gittik iftardan çıkarken kayınpederle beraberiz. Adam dedi de bir şey soracağım ne var? Ya dedi ben dedi işte öğlene kadar tutuyorum öğleden sonra Ramazan'ı diyor. Dedi dayanamıyorum falan dedi böyle yiyorum. Nasıl yiyorsun dedim ya deli misin sen? Ramazan mı bu dedim. Dedi ki benim iradem çok zayıf. Geliyorum öğlene peşine koyveriyorum. Bizim kayınpeder de dedi ki ne iradem senin imanın zayıf dedi. Ben de hoşuma gitti. Ben biraz bindiremedim adama da. Ya yapma etme bir şey falan. Cık cık. Koca adam ya. Yaşlı başlı adam. Hasta değil bir şey değil. İradem çok zayıf diyor. Öğleden sonra bozuyor. İşte bu şehveti kafiye. En çok korktuğum tehlike buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis-i şerif de onu, onu da ayrıyetten beyan ediyor. Yani. Canı bir şey çeker orucu bozar. Bu Ramazan oruç sen deli misin? Nafile oruçta da aynı. Zeval vaktini geçti. öğleni öğleden sonra canım bir şey çekti misafir geldi. Artık padişah gelse hikaye. Horuştum diyeceksin. Zevali geçtiğinden sonra bozma şansı yok yani. Bunlar önemli şeyler. Fema azet şirkü. Ya bu şirk nedir? O şirki tukavvifuna. Tukavvifu korkutuyorsun. Ne onunla Ya şeddat. Ey şeddat. Hadi gizli şehveti anladık. Bu yani kadındır, paradır, şudur, budur vs. Bunlar da Bunların da gizli yaptırımları var. İçinden seni heves ettiriyor. Sen o plandan dolayı neler çeviriyorsun ne günahlara düşüyorsun. Belli. Şirk nedir ya? Şeytan ümit kesmedi mi burada? Tapınmaktı, tapınılmaktan. Fakale Şeddadun. Şeddad Hazretleri şimdi izah etti. Şu hadisi dinleyen orası olan sallallahu aleyhi ve sellem'den. Onun için. E, söyleyin bana bakayım. Erayete gördün mü küm sizi? Yani bunun azı onu Söyleyin bana bakayım. Levrayetüm görseniz racülen bir adam. Yusalli namaz kılıyor ama Allah için kılmıyor. Liracülen. Bir adam görüyor diye kılıyor. Veya beğensin diye kılıyor. Evyasu mu yahut oruç tutuyor ama Allah için değil. Liracülen. Bir adamla beraber iftar edecek. İşte birlikteler ona da oruçlu olduğumu göstereyim diye eti Evet Evyete da yahut sadaka veriyor. Para veriyor ama gizli mizli vermiyor. Levu bir adam için. yandaki böyle nefes. Ah ne cömert falan falan. Orada ne yardım yaptı ya falan de çıkarıyor atıyor bir şeyler. Eterav ne? Evet. Görür müsünüz en ne bu adam? Bu adamı şirk yapmış olarak düşünür müsünüz? Kalü dediler ne am? Evet. Vallahi Allah'a emin olsun ki inne ne men salla şüphesiz her kim kılarsa liraculin Allah için değil de bir adam görsün için yahut oruç tutarsa lehu bir adam için ve tasadduk yapacak sadaka Allah için değil de bir adam görsün için la kardeş Tabii ki bu bu tabii de yapım. Doğru söylüyor. Bu şirktir. Şirk koşmuş oluyor. Fukale Şattadun Şattad Hazretleri bu rü'yeyi şüphesiz ben semaoti işittim. sallallahu aleyhi ve sellem ben kainatın efendisinden işittim. Yağulu buyuruyordu. Men kim ki salla namaz kıldı yurayı gösteriş yaparak ta kardeş muhakkak vallahi ortak koştu. Kim oruç tutarsa yurayı gösteriş yapmak için. Fekadeş rak. Muhakkak Allah'a ortak koştu. Kim sadaka verirse yurayı millet görsün beğensin için. Fekadeş rak. Muhakkak Allah'a ortak koştu. Yani kafir oldu demek değil. Büyük günahkar oldu, gizli şirke düştü. Ve bu hadis-i şerifteki tehdide girdi. Yani en çok bundan korkuyorum. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ben şirkten çok korkuyorum. Bir gizli şevetten. Bir de şirket düşmezden korkuyorum. Dediler ya Rasulullah ve düşüküm metüküm badik. Alttaki lafızlardaki farklı rivayetler. senden sonra senin ümmetin şirket mi düşecek? Yani toplu manada birkaç kişi mürtet olabilir. Ümmetin geneli şirket düşer mi? Düşmedi de. Düşecek miler? Buyurdu ki ya şettat inne ya eşettat. Onlar la ya budune, tapmayacaklar şemsen, güneşe tapmayacaklar. Vela ve la vesenapu ta da tapmayacaklar. Ve la hajarın taşa da tapmayacaklar. Ve lakin urauna nasib amali yaptıkları salih amelleri, namaz, oruç, sadaka gibi Allah'a yapılması gereken, Allah'a halislik yapılması gereken ibadetleri gösteriş yapacaklar. O zaman benim ümmetim bu şirke düşecek. En çok bundan korkuyorum bu. Saqari bunun üzerine dedi Afu ibn Malik. Afu ibn Malik sahabeden uzat. Endezaliye Hazretleri bu izahı getirince o da lafa girdi. Dedi ki efela yahmidu kastetmez mi Allahu Allah? İlah maushüe ki übtügie arzulandı bir onlar ve Cüce Mâli minzâlîkel ameli o amelin hamelden külliği tamamından. Şimdi bu adam namaz kıldı. Kaç sekat? 4 sekat. Veya kıldı Hatimle terabi. Kaç sekat? 20 sekat. Bir de Hatimle kıldı iki saat sürüdü kabde iki saat sürüyü. Şimdi burada adam yaptığı Riya diyelim ki iki saatin içinde beş dakika. Bir içine bir rüya girdi. Yanına bir adam geldi falan. Oradan sesinden tanıdı falan. Aa, şu adam da gördü beni namazda. Ne iyi oldu falan. Düşündü falan. Sonra yine Allah'a döndü yani. işi kurtardı öbür rekatlarda. O adam gitti. Ve yani. Ya şimdi acaba Allah diyor kastedip de bu amelin tümünden kendi rızası kastedilen bölümü alsa. Yani diyelim ki bir sahti Alsa. Efendim fe bele kabul etse ma o şeyleri ki halasa Safi oldu, halis, onu kaldı lehu ona. Burası sırf benim. Tamam, bu bölümde yani artık iki rekatın bir rekatında veyahut işte yirmi rekatın üç rekatında veya işte iki saatin o yarım saatinde gibi. Burada rüya yoksa Allah kast edip de bunu yapmaz mı? Ona yönelip de sırf orayı çekse, veda bıraksa ma iki şey üç dike şirk koşuldu bir, hangi şeydeki şirk karıştı, orayı bıraksın dese geri kalan kendine ait olanı alsa almaz mı acaba dedi. Yani bu adam hepten mi gitti ameli? Kali Şeddad Hazretleri Önceze Halike bu soru üzerine buyurdu ki senin anladığın gibi değil. Senin, iş senin zannettiğin gibi değil. Fehni, çünkü ben semih örtü işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorken şimdi başka hadis daha işittim diyor. Hadisleri bu hadisten şimdi e, cevabını bulamayabilirsin burada. Ama başka zamanda da buyurduğunu işittim. Şimdi bunları diyor birleştirdiğin zaman senin dediğin gibi değil. Ne demek şu? İnnallâh şüphesiz Azze ve Celle Aziz ve Celle olan Allah kâle buyurdu. E ne hayru Ben ortak tutulanları en hayırlısıyım. Kim için? Limen o için? Çünkü eşrak eşrik koştu bir bana. Bir adam bana ortak koştu. Kim ortak koştu? Bakkalı, çakkalı, göreni, dinleyeni patronunu, hocasını neyse bir rüya yaptı birine. O rüyayla bana ortak koştu. Şimdi ortak koşunca kaç kişiyi kattı işin içine? Ya bir kişiye gösteriş yaptı. Ya üç kişiye yaptı. Üç kişiye yaptıysa üç artı dört. Beni de oraya kattı. Anladın? Yirmi kişiye yaptıysa bin, bin kişiye yaptıysa. Ya televizyondan konuşuyor, Milyon kişiye yaptıysa o kadar adamla beni ortak yaptı. Burada dolu ortak çıkarttı bana. E benim ortağım var mı? Yok. Peki bunların içerisinden hayırısı ki kim? Senin patronun kim, hocan kim, şeyhin kim, zengin kim? Gösteriş yapıyorsun. Bunlara Allah'ın yanında aşağı, hayrı söz konusu olabilir mi? O zaman benden hayrısı yok. Peki, mener kim eşraka ortak yaparsa, bir bana şeyin bir şey. En ufak bir şey de mesela namazın bir zerresinde, orucun bir dakikasında, haçın bir kesitinde, neyse neyse neyse. Sadakanın işte milyon dolar verdi de elli dolarında da var bir zerresine böyle, bana ortak bir şey katıştırırsa fe inne haş ameli, onun amellerinin tamamı amellerinin tamamı kalili azı da ve çoğu çoğuda yani orada riyanın payı zerreye girse bile ki bana ortak girdi orada hepsi lişerikihi o bana ortak koştuğuna gider elledi o Putki veya adam bu takım riya yapacak? Manyak olan yok şu anda da. İşte gören adama riya yapıyor işte. Ondan bir menfaat bir şey çıkıyor. en azından itibar, iftihar övünmek, hava atmak. Ya para gelecek ya kızını alacak ya en azından hava atacak falan. Yani o bir gayeyle tabi gösteriş yapıyor. O zaman o onun o kişiye veya işte cemaata gider, eşreke e, ortak etti bir onu ve ne ben hani onun o amelinden azından da çoğundan da Gani gün Çok zenginim Hiçbir şeye ihtiyacım yok Ya şimdi benim de ihtiyacım var Bu amelin çoğu bana ait Azını bırakayım çoğunu da ben alayım Bunu kim der muhtaç olan der Senin ameline ihtiyacı yok ki Bu kadar tara temiz tarafını ayırayım desin Mevla senin ameline muhtaç değil O zaman Mevla ben ki ihtiyaçsızım Gani mutlakım Hiçbir şeye muhtaç değilim Ne yapayım o karıştırdığın ameli ben Karışık işim Onuncu inan Allah taibi bunu şerif Allah tertemizdir ancak tertemiz olanı kabul eder. Yani sen para da verirken 100 bin dolar yardım yaptın fakir fukara yetimlere tullara ama bunun bin doları faiz parası. Mevlane buyurup ben diyor temizim temizi kabul ederim haram girdi doğruya bana yakışmaz. Kabul etmem diyor o haram kısmını yani. Ama Riya gibi değil. Riyada bin dolar arıya girse yüz binin tümünü reddeder. Faizde haram olan kısmını reddeder. Anladın mı? Çünkü gösteriş işi şirke giriyor. Faizli parayı yardıma vermekteki katıştırmak günah giriyor. Yani temiz iş olmuyor. Temiz olmadığından reddediyor. O çünkü gizli şirke girmez. Neden? Orada gösteriş yoksa yani. Çünkü hiç gösteriş yok. Tümünü Allah için verdi. Verdi ama paranın şu kadarı faizden idi. Veya Gasptan idi. Birine gasp etmişler. Oradan o para gelmiş falan. Bunun da rızası var. Veya çalıntı para. O kesimi reddeder. Çünkü o ondan sevap vermez ona. Çünkü onun kendi da değil kul hakkı. Zaten o temiz değil. Allah temiz olmayanı reddeder. Ama şirkteki riyadaki farka bak şimdi. Burada diyor ki Verdiğin sadakanın kuruşuna riya girse Tümü gitti. Çünkü burada ortaklık var, gösteriş yaptın, benim için yapmadın o tarafını. Benim işime ortak koşarsan hepsi senin ortak ettiğin olsun. Benim ihtiyacım yok gidiyor. diyor, senin ortak ettiğin şeyi fazlası bana ait diye ben onu alayım. Çoğunda riya yok diye ben ona ihtiyacım da var diye ona efendim itibar edeyim. Niye itibar ederim diyor Mevla? Benim şerikim mi var aşağı? Onun için küllüsünü, tümünü sabaha kadar kılsan bir rekatındaki riyadan hepsi gider. Bu ayrı bir şey. Ama şöyle de düşünebiliriz. Bir namazın içinde riya girdi. O namazdan sonra öbür iki rekatta hiç riyasız. Onu da karıştırmayalım tabii. Anladın mı? Namazın bir cüzüne girdi. Kaç rekattık namaz? Dört rekattık iki rekattık. O iki rekattık dördün tümü gider. Çünkü onun içinde riya girmişse. Ama şimdi sen iki rekattık da rüya karıştırdın. Sonra estağfurullah dedin falan yeniden bir ihlasçı bir şekilde yarabırıza açın dedin. Orada ya yok. Öbür iki rekat öbür iki rekatla bir gitmez. Çünkü evler kullarına zey zeyre kadar zulmetmez. Amelini zayi etmez. Ama bir amelin içine girerse yani hacca giderken gidiş niyetinde bir gösteriş var. Artık onun hacca da bir ameldir. Ne kadar vazifenin içerisinde tümü gitti. Çünkü gidişatında çıkışında Riya var. Bu ne oldu? Kaynağın başından bozuldu. Başından bozuldu mu aşağıda düzelmez. Balık baştan koktu orada. Ama bu şimdi namaz müstakil mi? İki rekat namaz bir haç kadar müstakil. O ayrı bir şey yani. E onda girdi bir dakikasına. Bir saatlik da o iki rekat. Bazıları iki rekat belki iki saat kıldın uzun. Ama o işte ne oldu? O iki rekatın tümü gitti. Mevla ne yapmaz? On dakikasına bakmaz. Ama öbür rekatları peşine niyet ettiğin ihlas ile ona dokunmaz. Orada ihlası bozmadıysan onu kabul eder. Rab'bim cümlemizi şirkin açığından da gizlisinden de muhafaza buyursun. Çünkü varola Beyhaki'ye geçiyorum. Oraya kadar hadislerden numara yok. Onların manalarını sizlere söyledim. Beyhaki En Yala İbni Şeddat. Eyalem Şeddat Hazretlerinden o da bir babası. Yani herhalde Şeddat bin Ev, e, efendim eee Şeddat Hazretlerinden olacak o zaman. Ee, o da rivayet ediyor. Kale dedi, künna biz neutlu sayardık el riya, riya'yı fizemenin zemenin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde riya'yı sayardık eş şirk el askara, en küçük şirk sayardık. Yani hani bildiğimiz gavurluk değil ama şirk işte yani. isimde benzemesi de çok tehlikeli yani şirk. Çok küçük şirk çünkü yani orada çok küçük olması Van Kasim İbni Mukaymirate, Kasim İbni e ee, Hazretlerinden efendim rivayet edilen e, diğer bir hadis-i şerifte enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendim kale buyurdu layek Allah kabul etmez amelen. Bir ameli ki fiyonda onda var miskalü habbetin dane kadar. Min kardelin kardaldan Yani kardal tanesinin ağırlığına kadar az. Bir kardal tanesini buraya koysak kaç gram gelir yani? O kadar az azlıktan kinaye söylüyor. Kardal tanesinin ağırlığı kadar bir işin içinde min gösterişten bir şey karıştıysa Allah o ameli tümden kabul etmez. Kardal tanesi kadar. Onun için şirk benim ümmetimde koca kayanın üzerinde kezen karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Hadis-i şerifi de önümüzde geliyor. Birkaç hadis sonra da o geliyor. Nasıl kurtulacağız ya Resulallah dediler. Nasıl kurtulacağız? Şu duayı okuyun. Bak duaların ne kadar önemi var. Şu duayı diğer her gün okursanız buyurdu. Gizlisini açığını süpürecek yani. Manayı da bilmek lazım ki manayı düştüğünü kurmak lazım. Bu dua gizli şirkin en büyük çarşıdır. Hepimize Riya ve gizli şirk tehlikesi mevcuttur. Hatta vakidir. Ancak Allah'a yalvararak kurtulabilirsiniz. Yoksa helak oldunuz buyur. Sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Bu hadis-i şerifte kalıyoruz. 52. Hadis-i Şerif'te e, dersimiz Nihat Erkişler. Amin amin ve sallallahu taala ala سيدنا Muhammed ve ala alihi teslimen kesirun elhamdülillahi rabbil alamin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve ali beytinin sahabesinin bu hafta şehit olan bütün asker polislerimiz şüheda nergahı için ruhu şerifi için el Fatiha. Darucüken ya Rabbi fi'd darî ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا رب عظم لنا أجرا ومغفرتان فإن جودك بحر ليس ينحصر فاقضي ديونا لها الأخلاق ضائطة ومغفر وفرد الكرب عنا أنت مقتدير وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحزر